Hocam namaz kılanın önünden geçilir mi diye bir sorumuz var. Buyurun. Evet şimdi namaz kılınan mescitler ikiye ayırıyoruz biz. Küçük mescitler, büyük mescitler. Küçük ve büyük. Küçük mescitler mesela diyelim ki işte 150-200 metre kara civarında olan mescitler, namaz kılınan yerler. Burası küçük mescittir. Burada namaz kılan kişinin önünden geçmeyiz. Ne yaparız? Arkasından dolanırız. Namaz kılan kişinin önüne geçmez, arkasından dolanırız. Bir evde bir odada namaz kılıyorsunuz. E ee, ne kadardır en fazla olsa 50-100 metrekaredir bir oda. Bu insan odada evin önünden geçmeyiz. Odada önünden geçmeyiz. yahut da bir büroda namaz kılıyorsa bu insan Küçük bir yerdir burası. Burada önünden geçmeyiz. Ama büyük mescitler var. Veya sahrada, arazide namaz kılınan yerler var. Arazide namaz kılıyor. Pikniğe gittiniz, adam arazide sermiş secde, seccadesini namaz kılıyor. Piknikteki bir yerde. Veyahut da Ankara'da Kocatepe'ye gittiniz. Veya işte Diyanet'in yanındaki Hamdi Aksekiz Camii'ne gittiniz. Bunun gibi büyük camilere gittiniz. Burada da namaz kılıyor insan. Burada geçemeyeceğiniz yer önü değil. Secde ettiği yerle ayaklarını bastığı yerdir. Secde ettiği yerle ayaklarını bastığı yerdir. Yani secde nereye kafasını koyuyor secde? Orası. Onun, Onun önünden. 10 on santim ötesinde ne yapabilirsiniz? Geçebilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok. Araziden namaz kılıyor. Önüne sütre de koymamış. Değil mi? Sütre dikmemiş önüne. Bu insanın secde ettiği yerden geçmezsiniz piknikte. Peki secde ettikten bir adım ötesinden geçebilir miyiz? Geçebilirsin. Herhangi bir zararı nedir? Yoktur. Onun için namaz kılanın önden geçme konusu mutlak değil. Ya bu nedir? Hususi küçük mescit veya küçük mescit gibi ufak olan yerler büyük mescit veya büyük mescit gibi büyük olan işte arazi sahra gibi yerler. Büyük mescitte sahra da secde yerinden geçemeyiz ama secde yerinin ötesinden bir bir karış ötesinden veya 5 santim ötesinden geçebiliriz. Küçüklerde ise hayır orada geçmeyiz. Orada ne yapacağız? Mutlak surette arkasından dolaşacağız. Yahut da varsa bir şey e, sütre olarak koyarız önüne. Ondan sonra sütrenin arkasından gerisinden geçer gideriz.